İnfitar suresi Mekke'den nazil olup 19 ayettir. İnfitar göklerin yarılıp parçalanması anlamına gelir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldığı zaman yıldızlar parçalanıp etrafa saçıldığı zaman denizler birbirine katılıp tek deniz haline geldiği zaman kabirlerin içi dışına çıkarıldığı zaman işte o zaman her kişi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 hâlbuki yanınızdan ayrılmayan muhafızlar var. O muhafızlar, değerli, şerefli kâtiplerdir. Yaptığınız her şeyi bilip yazarlar. İyi ve hayırlı insanlar, naim cennetinde, nimetler içindedirler. Yoldan sapan kâfirlerse, ateştedirler. Onlar, yalan saydıkları hesap günü, oraya girerler. Hem oradan hiç ayrılmazlar. O din gününün,